1939 numaralı konu, Ebu Musa el-Eş-Ari'nin bir deniz birliğinin kumandanı iken gaybdan ses duyması, Hz. Peygamber Ebu Musa'yı bir deniz birliğinin başına geçirdi,